Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakireleri Gökşen Şahin Doğa'dan bitiyor Günaydın Gökşen Günaydın. Günaydın. Günaydın Can. Şimdi evet. burada ne oluyor diye bitiyor. Yavaş yavaş buralar hızlanmaya başladı. Evet. Şeylerde ee, hareketlenmeye başladı etrafta. Birkaç böyle bugün vaktimiz de az galiba hızlı evet. hızlı. Bugünün özetini geçelim diye başlayayım ben. Olmazsa. Lütfen. Ee, bir günün olayı zaten siz de duymuşsunuzdur. Polonya'nın bir sonraki müzakerelere ev sahipliği yapacak olması. Burada bir hayli yaktı buldu. Bütün mail gruplarında böyle bir bunun nasıl na, na, nasıl olur falan gibi böyle mailler dönüyordu. Çünkü Polonya biliyorsunuzdur alfa birliği sera gazı azaltım hedefini 2020'ye kadar %20 olarak belirlemişti ama bunu revize edebiliriz demişti. Bütün revizyon görüşmelerinde tek başına buna muafet eden ve sera gazı azaltım hedefinin %30'a çıkarmasını engelleyen ülke Polonya'ydı. Ve eee Bir de dünya, dünyanın da Avrupa'nın özellikle bir numaralı kömür çıkaran ülkesi. Kömür ülkesi Polonya yani. Evet, aynen bir kömür ülkesi olması belli. Dolayısıyla hani Türkiye'nin de olmadığı için Avrupa Birliği'nin kümürle en büyük derdi, şu an Polonya gibi görünüyor. Dolayısıyla Polonya'nın bir sonraki müzakereleri al, almış olması hani... Yani Katar'da müzakereleri yapmak neyse onun bir üst seviyesine taşımış olmak gibi görünüyor müzakereleri. O yüzden bir hani burada bir Polonya rüzgarı esti dün. Ondan sonra Kanada çok başarılıydı dünkü müzakerelerdi bir de. Fonların görüşüldü yani gelişmekte olan ülkeleri iklim değişikliğine adaptasyon ve serigazı azaltım projelerini geliştirebilmeleri için gelişmiş ülkeler tarafından fon yardımı yapılıyor biliyorsunuz. E, bu sonların görüşüldüğü müzakerelerde Kanada'nın bir açıklaması oldu. Burası e, hedef belirtmek burası hedef belirtilecek bir yer değil dedi Kanada. Bilmiyoruz bu hedefi nerede belirlemeyi planlıyorlar. Çünkü her ülke hemen hemen burada hedef belirtiyor. Bir de, iklim, de bir iklim zirvesi zaten hedeflerin belirlenip tek o platform yani Birleşmiş Milletler'in dünyanın en büyük uluslararası teşkilatının nezaretinde iklimle mücadele iklim değişikliğini önlemek için mücadele ve hedef belirlemenin yapılacağı tek yer burası. Ama Kanada paria haline gelmiş vaziyette zaten. Yeni petrol zengini olarak bir de neoliberal Harper hükümetiyle bildiğimiz eski Kanada değil yani halkı aynen öyle de yönetimi artık bambaşka bir yere kaydı zaten. Evet. Dolayısıyla hani biz e, önümüzdeki, yani bir yeni bir sözleşmeye kadar Okuyoza protokolünün ikinci yükümlülük dönemi demek oluyor. Kimseye yardımda bulunmayı düşünmüyoruz gibi bir açıklama yaptılar. Zaten bundan sonra da günün fosili oldular evet. E, biliyorsunuzdur. Evet. Bir başka dünün önemli konusu e, Rajendra Paciori'nin konuşmasıydı. E, kendisi IPCC başkanı. 2007 yılında hükümetler arası iklim değişikliği paneli, yani IPCC adına almıştı. Nobel ödülünü almıştı. Nobel Barış ödülünü almıştı. Hı hı. Dün yaptığı konuşmasında ben 2007'de Nobel Barış ödülünü alırken sizlere artık bilimin söylediklerini dinleyecek misiniz diye sormuştum. Bilimin daha yüksek ve daha net çıkan sesini dinleyecek misiniz diye sormuştum dedi. Şu an farkındayım ki bu müzakere ortamında sesiniz daha yüksek çıkmıyor sizden ama en azından sesimiz çok net çıkıyor. Bari bizi dinleyin çerçevesinde bir konuşma yaptı. O konuşma çok çarpıcıydı. Yeni hazırladığı, hükümetler arası iklim değişikliği panelini yeni hazırladığı raporla ilgili biraz bilgi verdi. Bu raporda en ilginç olan yan, hemen bir cümleyle söylemek gerekirse, daha önceki raporlarda, IPCC'nin hazırladığı daha önceki raporlarda insan, yani yaşam alanları ve altyapı diye bir başlık yoktu. Bu sefer yaşam alanları ve altyapı diye bir ek başlık koyduklarını Bu altyapının düzgün oluşturulmasını, sergazı azaltı ve iklim değişikliğini, adaptasyon projelerinde çok önem taşıdığını, o yüzden bunun için ayrı bir bölüm hazırladıklarını, bunun üzerinde ayrıca çalıştıklarını söyledi. Bu da dikkat çekici ve önemli bir noktaydı. En azından ikinciye kadar duymadığımız bir konuydu. Bir genel müzakerelere bakarsak bu ana noktalardan sonra, dün uzun dönem, geçici, uzun dönem işbirliği geçici çalışma grubunun, Yani eee Kyoto Sonuna erene kadar ülkelerin işbirliği yapmasının ve bundan sonraki e, adımların belirlenmesinden sorumlu olan çalışma grubunun toplantısı eee ciddi bir kriz olarak geçti. Toplantıda daha ziyare gelişmiş ülkeler tamamen ya, bir de zaten şey gibi bir sorun da vardı. Bu toplantı bu çalışma grubunun yöneticiliğini Suudi Arabistan yapıyor. Dolayısıyla orada da Suriye Arabistan'ın petrol zengini olması gibi sebeplerle çeşitli kafa kafalarda soru işaretleri vardı. Bu görüşmelerde e, gelişmiş ülkeler ABD, Japonya, İs İsveç gibi ülkeler, yani İsviçre gibi ülkeler sürekli tamamen prosedürel sorularla toplantıyı oyaladılar ve hiçbir sonuç alınamadan geçildi. Yine e, yeni bir anlaşmayı oluşturmaktan sorumlu olan Durban Platformu Çalışma Grubu'nun toplantısında da e, şu an mevcut olan işte e, ulusal koşullar ve e, ülkelerin kalkınma hakkı farklı ortak ama farklılaştırılmış sorumluluklar gibi başlıkların nasıl taşın, taşınacağı konusunda e, gelişmekte olan ülkelerin talepleri vardı. Gelişmiş ülkelerde bir tek Avrupa Birliği net olarak bizim bu yıl biraz daha Somut olarak en azından yapacağımız işlerin zaman planını ve yol haritasını çıkartmamız gerekiyor dedi. Onun dışındaki bütün ülkeler tamamen bizce de bir anlaşma olmalı çerçevesinde konuşmalar yaptılar. Dolayısıyla baktığımızda hani şu an müzakereler yavaş yavaş böyle tıkanmaya bir niyet belirtmek ama sonuca yönelik olmayan niyetler belirtmek konusunda ilerliyor gibi görüyoruz. Bir diğer olayda bugün basın, açıklaması, basın toplantısı yapılacak öğlen saatlerin. Cumartesi dünkü büyük e eylemin duyurusu yapılacak. Dolayısıyla sivil toplum tarafında da o eylemin hareketlenmesi yavaş yavaş başladı gibi. Cumartesi günü onu da hep beraber göreceğiz. 15 tane Arap ülkesinin e gençleri organize ediyor bu eyleme. Dolayısıyla 15 tane Arap ülkesinden e gelinmesi bekleniyor. Dolayısıyla büyük bir Eylem olması öngörülüyor Aynı zamanda işte 350.org e, Climate Action Network İklim Eylem Ağı gibi Büyük iklim e, Organizasyonları da bu eyleme destek veriyor Cumartesi günü de eğer Kırsatımız olursa direkt oradan bağlanır Konuşuruz e, Beysun'la e, konuşabiliriz Beysun'un e, programında Açık Deniz'de e, böyle bir imkan e, Yaratabiliriz Henüz Beysun'la konuşmadık ama bu Her sene Bu Cumartesi'ye geliyor Büyük Eylemler ve genellikle de onun programını çalıyorduk. Bu sefer de konuşmadık ama konuşuruz. Onu aramızda hallederiz. <gülüyor> e, saati kaç? E, bizim e, Türkiye saatiyle kaç oluyor e, Gökşen? E, bu Cumartesi dünkü. E, sizin Türkiye saatiyle saat 3'te başlayacak. 3'te o zaman Beysul'un <gülüyor> programı olmaz. Başka bir program çalarız belki. Evet. <gülüyor> Evet bu, e, Peki bu şey e, aksama e, ya, e, durgunluğa uğraması görüşmelerin e, aslında tabi e, Kanada'nın bu tavrının da e, oldukça e, önemli bir rolü olsa gerek diye düşünüyorum. Doğru mu bu? E, ya, hem Kanada'nın tavrında e, öyle bir durgunluk var hem de ben ilk defa böyle bir e, kop toplantısı görüyorum. Herkes baştan bu toplantının Bir sıfır yeni başladığını kabul etmiş gibi bütün delegasyonlar yani işte Avrupa Birliği ile birebir sivil toplum kuruluşları olarak yaptığımız görüşmelerde de onlar da çok net söylüyorlar. Biz şu an krizdeyiz. Hiçbir ülkeden gelişmekte olan ülkelere vermek için fon talep edemeyiz. Dolayısıyla bizden daha fazlasını beklemeyin diyorlar. ABD tamam işte bizim Obama'nın yeniden seçilmesiyle beraber daha iyi bir politikamız olacak. Ama biz daha krizini sonuçlarını yeni atlatıyoruz. Dolayısıyla... Çok fazla bir şey beklemeyin. Burası zaten biraz daha yol haritasının belirleneceği bir toplantı gibi olacak. E bu yol haritasının belirlenmesi de iyi bir şeydir diyorlar. Evet, ama bir ufak ee, sorun var vakit yok. Evet. Evet. Yani onu da zaten e, Rajan Rapaçör yeterince dün vurguladı evet. ama. Biz onun de, dışında. Evet senle de yayına girmeden hemen önce ilk bir saat içinde de. İşte bu açık mektubu okuduk Bill McKibben'in Mobesi ve Pablo Solon'un birlikte kalem aldıkları. Evet. Ve orada da yani vakit çoktan bittiği de yani %80'inin hatta... Eğer bu 2 derecenin altında sıcaklığın yükselmesini 2 derecenin altında tutabilmek için %80 bir şansımız olmasını istiyorsak %80'ini bütün rezervlerin, petrolün, doğalgazın ve kömürün toprağın altında bırakmaktan başka şansımız yok. Ve artık eğlenecek, gönül eğleyecek parantezlerle, köşeli parantezlerle uğraşacak. Bir saniyemiz bile yok diplomatik ertelemeler için. Gökçe ben benim bir sorum var. Evet. Türkiye'den Tabii. Türkiye'den gelen heyette kimler var acaba? Türkiye'den gelen heyette ya benim görebildiğim kadarıyla mutlaka yani ben delegasyon odasında karşılaştım kendileriyle ama göremediğim eee bakanlıklar da mutlaka ki Devlet Su işleriyle ile tanış karşılaştım, Ulaştırma Bakanlığı ile. Dışişleri Bakanlığı'yla mutlaka şimdi Çevre bakanlığı çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkililerle konuştum. Dolayısıyla bizde kaç kişilik bir delegasyonumuz var onu çok konuşmadık. Benim atladığım bakanlıklarda mutlaka ki vardır. Ama Türkiye'den de bir heyet var yani 20 kişilik falan olduğunu düşünüyorum heyetim. Evet Peki ileride devlet başkanlarının yani yüksek düzeyde, yüksek profilde isimlerin gelmesi. Mesela Obama'dan bahsediyorum ya da Hillary Clinton'dan. 4 Aralık'tan itibaren olacak. Onları onu. konuşacağız. An, evet onları konuşuruz. Şu an çünkü e, hani biliyorsunuz müzakerelerin tıkanma seviyesine göre bir üst seviye geliyor. Rüzakiler az tıkanmışsa, akıyorsa e, bakanlar geliyor. Müzakereler çok tıkanmışsa devlet başkanları geliyor Kopenhag'da olduğu gibi durumu çözebilmek için. Dolayısıyla şu an e, net olarak kimin geleceğini biz daha ziyade bilmiyoruz. Ama e, 4 Aralık'ta göreceğiz. Evet. 3 Aralık öğleden sonrasında da hatta e, yavaş yavaş işin rengi belli olmaya başlar. Evet Türkiye'den de e, yani yüksek düzeyde bir katılım olacağına dair e, bir, bir, bir şey yok belirti. Hatta bizim dışımızda yani dün milliyette işte senin de seninle de yapılmış bir mülakatın olduğu bir şey dışında Doha'yla ilgili hiçbir şey medyada da yerleşik medyada da çıktığı merkez medyada da çıktığını söyleyemeyiz. Böyle bir durum var yani. işte ne yapalım? Böyle hayatı evet. takip etmeye devam edeceğiz. Peki biz şimdi ekoloji hareketleri gündemine eklemek istediğim bir şey var mı? Ekoloji hareketleri Yok. gündemine geçmeden. Yok yani. Yarı zaten konuşuyor oluruz tekrar bugünkü gelişmeleri. Bir konuşuyor olacağız. Peki çok teşekkür ederiz Gökşen. Tamam, görüşmek üzere. Evet, görüşmek üzere. Birleşmiş Milletler Doğa İklim müzakereleri.